İknaat var kaç kardeşinden Peygamber Zavrına, bu topluluk kimdir? Kimdi? dediler. Hoş geldiniz, ey topluluk ve ey temsilciler. Allah utandırmasın, küçük düşürmesin, pişmanlık vermesin buyurdu. Onlar, ey Allah'a mesulü. Biz sana ancak haram aylarda gelebiliyoruz. Seninle aramızda mudak kabilelerinden bir boy var. Bize açık bize açık anlaşılır bir şeyler emretsen de geride kalanımıza bildirsek. Bu şeyle bu şeylerle cennete girsek dediler. Hiç içeceklerinden sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara dört şey emretti. Dört şeyi de yasakladı. Onlara tek olan Allah'a iman etmeyi emretti biliyor musunuz tek olan Allah'a iman ne demektir buyurdu onlar da Allah ve Resulü daha iyi döndürler dediler Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed'in de Allah'ın elbisi olduğuna şahitlik etmek namazı kılmak zekatı vermek Ramazan orucunu da tutmaktır ganimetten beşte birini vermenizdir buyurdu onlara dört şeyi de yasakladı Ham temiz topraktan yapılmış testi dubbayı tabaktan yapılmış testi, nakiri, hurma kökünden oyulmuş testi ve müzeffetli zikle kapılmış testi hadisine anlatan var şöyle demiş. Galiba, galiba müzeffet yerine e, mukayyeri ve bu ziklenmiş testi dedi. Sonra da bunları ezberleyip belleyin geride kalanlarınızda da bildirim buyurdu. Şimdi bu önümüzdeki hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan uzakta yaşayan bir kavim Abdülkaç diye bir heyet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dinlerini öğrenmek için geliyorlar. Şimdi dinlerini öğrenmek için geldikleri zaman da, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunları çok güzel bir şekilde karşılıyor. Ve bunları karşıladıktan sonra da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunlara dinlerinden bazı bölümler öğretiyor. Tabi sadece bunları öğretmiyor. Farklı rivayetlerde. Peygamberimiz bunlara başka şeyler de öğretiyor. Şimdi bu hadiste çıkarabileceğimiz noktaların birincisi şu. Dikkat ederseniz bu Müslümanlar Peygamberimize geldikleri zaman diyorlar ki Ya Resulallah diyorlar. Bizimle senin arasında Mudar kabilesi vardır. Kafir olan Mudar kabilesi vardır. Yani biz sana sürekli gelemiyoruz. Ancak böyle arada bir sana gelebiliyoruz. Haram aylarda gelebiliyoruz. Biliyorsunuz müşrikler İnsanlar kendi aralarında birbirlerine saldırmak, birbirlerinin mallarını, işte birbirlerinin çarvanlarını e, gazetme yoluyla hayatlarını sürdürüyorlardı bir grup. Emniyet diye bir şey söz konusu değildi. Sadece haram aylarda, yani o dört tane meşhur olan haram ayda savaşmıyorlardı. Veyahut da bu haram aylarda birbirlerinin mallarına karşı saldırıyorlardı. Onlar da diyorlar ki, yani ya Resulallah biz sana ancak bu dönemde gelebiliyoruz. Bunun dışında Bizim netrenin arasında mudal kafirleri vardır diyorlar. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Önemli olan nokta nedir? Önemli olan nokta ise sahabeden, iman eden insanların yaşadıkları uzak yerlerden din öğrenmek için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor olmaları. Sahabeden, uzakta yaşayan insanların din öğrenmek için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor olmaları. Bu bütün sahabenin, bütün sahabenin istisnasız, Hepsinin metodudur. İman ettikten sonra bizim insanlarımız gibi yerlerinde çakılıp kalmıyorlar, çok uzakta da olsalar, şartlar ve imkanlar çok zor da olsa din öğrenmek adına Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyorlar. İmkanları ve şartları zorlayarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyorlar. İşte bundan dolayı İslam uleması demiştir ki insanların öğrenme imkanı olduğu yerlerde insanlar kesinlikle cehaletleriyle mağdur olmazlar. Ne dinin aslında, ne dinin furuunda, ne tevhid ve iman meselelerinde, ne de fıkhi ve ahkam meselelerinde insanlar cehaletleriyle mazeretli olmazlar. Ne zaman bir insanın cehaleti kendine mazeret olur? insan o cehaleti kendinden dert edemiyor ise eğer, eğer insan araştırır, yorulur, çalışıyorsa, fakat buna rağmen insan hakka ve hakkata ulaşamıyor ise o zaman o insanın cehaleti ne olur? O zaman insanın cehaleti kendine mazeret olur. Fakat bugün bizim günümüzde olduğu gibi insanların alimlere ulaşma imkanlarının olduğu yerde insanların dünyanın dört bir tarafına gidip ilim öğrenme imkanları olduğu yerde insanlar kesinlikle olmazlar? İnsanlar cehaletleriyle mazeretli olmazlar. Zaten İslam Devması demiştir ki bir insanın bir şey ile mükellef olabilmesi için, onunla yargılanabilmesi için onu biliyor olması lazımdır. Yani insan bilmediği şeyle ne olmaz? İnsan bilmediği şeyle mükellef olmaz. Peki insan ne zaman bilir? Demişler ya insan bir şeyi hakikaten bilir veya da insan bir şeyi hükmen bilir. Şimdi hakikaten bilir ne demektir? Hükmen bilir ne demektir? İnsan hakikaten bilir demişler insan diğer yanında bir alim vardır veya araştırma imkanı vardır yanında Kur'an-ı Kerim vardır bir insanın insan bunu alır okur öğrenir bu adam hakikaten biliyor demektir. Yani meseleyi öğrenmiş demektir. Bir de hükmen bilir demişlerdir. Hükmen bilir ne demektir? Adam aslında bilmiyor. Ama bilme imkanı olduğundan dolayı, öğrenme imkanı olduğundan dolayı adam bilmese bile biliyormuş gibi yargılanır adam. Neden dolayı? Çünkü bilme, öğrenme, ulaşma imkanı olduğu halde adam kendisi yapmıştır? Adam kendisi bundan yüz çevirmiştir. Ondan dolayı ne diyoruz? Mesela bakın sahabeye bir hadis için bir aylık mesafeyi ayaklarının üzerinde gidip de din öğrenen sahabeler var. Yani mesela bu sahabeleri düşünün. Aralarında düşman bir... Şimdi diyor ya adam, ya millet nerede gitsin öğrensin. Yok pasaport sıkıntısı var, yok işte efendim e, sınır sıkıntısı var, vize sıkıntısı var falan. Bakın sahabelerin de aslında aynı sıkıntıları var. Yani adamların aralarında düşman var. Malları ve canları tehlike altında olmasına rağmen fırsat kollayıp Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelip ne yapıyorlar? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gelip dil öğreniyorlar. O zaman ne diyoruz? O zaman diyor ki bir insan ya hakikaten bilir bir meseleyi veya da bir insan hükmen bir meseleyi bilir. Hakikaten bilmesi, meseleyi zaten öğrenmesi demektir. Hükmen bilmesi ne demektir? Hükmen bilmesi ise kişinin öğrenme imkanı olduğu yerde o adam biliyor muamelesi görür. Ve bilmese bile, araştırmasa bile, peşine düşmese bile imkan olduğu yerde nedir? Kişi biliyor demektir. E bugünün şartlarını düşünün. Ulaşma çok kolaydır. Kitap elde etme imkanı çok kolaydır. Bir şeylere ulaşma imkanı nedir? Bir şeylere ulaşma imkanı çok kolaydır. O zaman bugün hayda hayda ne olmaz? Bugün hayda hayda insanlar cehaletleriyle veya bilmemeleriyle mazeretli olmazlar. Çünkü niye? Allah'ın kitabı herkesin elinin dibindedir. Peygamber'in sünneti herkesin elinin dibindedir. İsteyen insanlar buna ulaşabilirler. Fakat insanlar buna ulaşmıyorlar. Öyle mi? ...şu telefonları kapatın ya da çakın atın dışarıya. İnsanlar buna ne yapmıyorlar? İnsanlar buna ulaşmıyorlar. Neden dolayı ulaşmıyorlar? Kendilerindeki eksiklikten dolayı insanlar buna ulaşmıyorlar. Bunun ismi nedir? Bunun ismi yüz çevirme küfürüdür. Yani insanların imkan bulduğu halde... ...Allah'ın kitabı ellerinin dibinde olduğu halde... ...insanların bu kitapla ilgilenmemesi... ...araştırmaması... ...başlı başına bir küfürdür zaten. Yani insanlar küfür ameli yapmasa bile... Küfre girmese bile Allah'ın dinini araştırmamak, hiç kafa oynatmamak, Allah'ın dinine karşı ilgi duymamak bu nedir? Bu başlı başına bir Kur'an ve sünnette bu küfür özel olarak ismiyle gelmiştir. Mesela Allah Azze ve Celle ne diyor? O kafirler uyarıldıkları şeyden yüz çevrirler diyor Allah Azze ve Celle. O kafirler uyarıldıkları şeyden yüz çevrirler. Uyarı nedir? Uyarı Allah'ın kitabıdır, öyle değil mi? Kime Allah'ın kitabı ulaşmışsa ona ne olmuştur? Uyarı ulaşmıştır. Eğer adam Allah'ın kitabını düşünmüyorsa, adam Allah'ın kitabını tedebbül etmiyorsa, adam Allah'ın kitabını araştırma gereği duymuyorsa, bu adam nedir? Yüz çeviren, muhrit olan, ihrat küfrü içerisinde olan bir kafirdir. Yani cahil kafir değildir, yüz çeviren bir kafirdir. İnatıkar bir kafir değildir, inkarlı bir kafir değildir. Yüz çeviren nedir? Yüz çeviren bir kafirdir. Herkese aynı mesele sünnette de vardır. İleride göreceğimiz gibi, yani ilim babında göreceğiz inşallah. Üç tane adam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisine geliyorlar. Bunlardan bir tanesi gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ön saplara gelip oturuyor. Bunlardan bir tanesi arka taraflara oturuyor. Biri de yüz çevirip ne yapıyor? Biri de yüz çevirip gidiyor. Üç tane adam. Peygamberimiz sohbet yaparken Aleyhisselatü Vesselam. Biri geçip ileride oturuyor. Biri geride oturuyor. Biri de yüz çevirip gidiyor. Peygamberimiz diyor size bu üç kişiden haber vereyim mi? Yani biraz önce gelen üç kişi var ya size bunlardan haber vereyim mi? Onlar da diyorlar ver ya Resulallah. Biri diyor Allah'a sığındı Allah da onu barındırdı diyor. Yani biri Allah'a yöneldi Allah da onu barındırdı. En geçip oturandan bahsediyor. İkincisi diyor Allah'tan haya etti gitti geriye oturdu diyor Allah azze de ondan haya etti diyor. Üçüncüsü ise Allah'tan yüz çevirdi. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Adamın öğrenme imkanı var. Ama adam ne yapmıyor? Adam öğrenmiyor. Yüz çevirip gidiyor adam. Üçüncüsü ise diyor Allah Azze ve Zelle'den yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi diyor. O Allah'tan yüz çevirdi. Allah da ondan ne yaptı? Allah da ondan yüz çevirdi. O zaman ne diyoruz? O zaman diyoruz ki bu mesele çok önemli bir meseledir. Yani bir insan ya hakikaten bir meseleyi biliyordur veya hükmen bir meseleyi biliyordur veya hiç bilmiyordur. Hakikaten veya hükmüden bilen insan bilen hükmündedir. Yani öğrenip de yapmıyor gibi e, hükmündedir adam. E, hakikaten bilmeyen insan kimdir? Ya adam yeni Müslüman olmuştur, daha yeni yeni dini öğreniyordur. Veyahut adam çok uzak bir yerde yaşıyordur. Yani hiç e, Müslümanların içinde, kitapların içinde, Kur'an-ı Kerim'in olduğu yerde değil de bir dal başında mesela adam yaşıyordur. Eğer cahaletiyle mazeretli olacaksa bu adamda ise iftihar var. Yani ulemadan bahsediyle bu cahaletiyle mazeretli olur. Bazısı da demişler nedir? Bazısı da olmaz. Kimse sevkikli meselelerinde cahil ile mazeretli olmaz. İhtilaf edilen adam kimdir? Bu sonuncusudur. Ya yeni Müslüman olacak veya da çok uzak bir yerde yaşayacak. Ama birinci ve ikinci kısım öğrenmiş olan veya öğrenme imkanı olup da öğrenmeyen adam kesinlikle kesinlikle ihtilaf yok bu konuda. Yani bir Allah'ın kulu bu konuda ihtilaf etmemiştir. Bu adam ne değildir? Bu adam kesinlikle mazeretli değildir. Neden dolayı? Sahabe'nin yaptığı gibi hepimizin üzerine farz aynı ilimleri öğrenmek nedir? farz Başkasının bizim yerine öğrenmesi, hocaların öğrenmesi bizim için yetmez. Nasıl sen benim yerime namaz kılsan olmuyorsa, hatta sen benim yerime tevkidi öğrensen de benim için olmuyor. Senin de benim gibi oturup ne yapmam lazım? Tevkidi öğrenmen lazım. farz aynı ilim nedir? farz aynı ilim budur. Namaz gibi, oruç gibi herkesin kendi nefsiyle yapmak zorunda olduğu şeylerdir bütün ulemanın ittifatıyla Allah Azze ve Celle'yi tanımak, Allah Azze ve Celle'yi bilmek, onun isim ve sıfatlarını öğrenmek, onun rububiyetine ve uluviyetine şahitlik etmek, bu herkesin üzerinde nedir? Sert, sert, sazahin olan bir şeydir. İkinci bu hadis-i şerifte gördüğümüz nokta, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın insanları karşılama metodu. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendinden din öğrenmeye gelen insanlara Kendinden ilim öğrenmeye gelen insanlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl davranıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çok güzel bir şekilde o toplumun en güzel kelimeleriyle onları karşılıyor. Ne diyor mesela onlara? Merhaba bir kavmi ev bil vefzi gayra ya ve nazama Yani size merhaba diyor. Allah sizi küçük düşürmesin, Allah sizi utandırmasınlar diyor. Onlara aynı şekilde ne yapıyor? Onlara aynı şekilde dua ediyor. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabenin metodudur. Nedir Peygamberimizin ve sahabenin metodu? Kendilerinden ilim öğrenmeye gelen insanlara, kendilerinden hak ve hakikat öğrenmeye gelen insanlara karşı onları teşvik edici, onların kalbini yumuşatıcı, onların müjdeleyici şeyler söylerler. Her zaman bu böyledir. Yani biri geldiği zaman, diyelim cün öğrenmeye gelmiş, adamın şevki ve isteği daha güzel atsın diye, adam geldiğinden memnun kalsın diye güzel cümlelerle karşılayıp onlara ne yaparlar? Onlara müjdeleyici şeyler söylerler. Bu ahlakı peygamberin sahabesi de peygamberden almıştır. Ebu derdanın yanına dil öğrenmeye gelen birine Ebu Derza'dan dil öğrenmeye gelen birine Ebu Derza diyor ki ne için geldin buraya sen? O da diyor ki ben buraya işte bir habisi öğrenmeye geldim, bir fıkıh meseleyi öğrenmeye geldim. Sen şimdi diyor ticaret için buraya gelmedin mi? Yok diyor adam. Sen diyor şimdi şey için gelmedin mi buraya? Yani ziyaret mihalet için gelmedin mi? Yok diyor adam. Sadece ilim için geldin. Sadece ilim için geldin diyor. Ben peygamberimizi işittim ki diyor, peygamber aleyhissalatü vesselam dedi, ilim talebesine melekler kanatlarını sererler. Ona öğrendiği, talep ettiği şeye ikram olsun diye, ona hürmet olsun diye melekler ilim talebesinin önüne kanatlarını sererler. Yine ben duydum ki diyor, peygamber aleyhissalatü vesselam dedi, ilim talebesi, yani ilim öğrenen insan, abidden, ibadet edenler yıldızın diğer şeylere üstünlüğü gibi daha üstündür. Yine ben işittim ki diyor yerde ve gökteki her şey hatta bir denizdeki balık dahi ilim talebesine ne yapar? İlim talebesi için istihbarda bulunur. Yani sürekli Allah'ım onu affet, Allah'ım onu affet diye duada bulunurlar diye. Ne olmuş oluyor şimdi bu şekilde? Gelen adamın gönlünü hoş ederekten, gelen adamı teşvik etmiş oluyoruz. Gelen adamı kalbine müjde vermiş oluyoruz. Gelen adamı ne yapmış oluyoruz? Gelen adamı daha da bir ee, şey yapıyoruz. Yani adamın isteğinin atmasına vesile olmuş oluyoruz. Bu da neden Hem Peygamberimizin hem de, de haberin mesuludur. E bizim yaşadığımız toplumda ört neyi gerektiriyorsa yani örten bir insanın en güzel şekilde karşılanması. Tabi şer'i bir mükalefet olmamak kaydıyla işte müziktir, ayağa takmadır ondan sonra kesmedir, bir şeyler. Bunlar olmamak kaydıyla en güzel usulüyle bir insanı karşılamak neyse onu ne yapmak lazım? Peygamberimizin sünnetine uyaraktan onu o şekilde karşılamamız lazım. Şimdi peygamberimize adamlar diyorlar, diye resulallah, şimdi bir sana sürekli giremiyoruz. Onun için bize öyle bir şeyler öğret ki, biz gidip geride kalanlara da bunu ne yapalım, biz gidip geride kalanlara da bunu bildirelim diyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunlara ne öğretti? Bazı şeyleri emrediyor, bazı şeyleri de onlara ne yapıyor, bazı şeyleri de onlara yasaklıyor. Neyi emrediyor peygamberimiz onlara? İmanı emrediyor. Öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara imanı emrediyor. Siz imanın ne demek olduğunu biliyor musunuz diyor. İman, Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmek, Muhammed'in onun Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı kılmak, zekatı vermek, orucu tutmak ve ganimetin beşte birini ne yapmaktır? Ganimetin beşte birini vermektir diyor. Dikkat eder iseniz, Peygamberimiz burada imanı tamamen amel ile açılıyor. İmanı tamamen amel ile açılıyor. İman nedir diyor Peygamberimiz ve kendisi <gülüyor> cevap veriyor. İman diyor, verime-i namazdır, oruçtur ve nedir? E, Zekattır ve ganibetin beşte birini vermektir. İşte bu hadis amelin imandan olduğuna dair, amel imanın, amel ile imanın aynı şey olduğuna dair ehli sünnetin en büyük delillerinden bir tanesidir. Neden? Çünkü heva ve hevesinden konuşmayan, konuştuğu sadece vahiy olan peygamber, her zaman son söz kendine ait olan peygamber imanın tefsirini kendisi yapıyor. Yani soruyor iman nedir? Ve kendisi imanı ne yapıyor? Kendisi imanı açıklıyor. İşte buraya gelen anaktan evli ne demiştir? Evli demiştir ki iman, dil ile ikrar etmek, kalp ile tasdik etmek, organlar ile de ne yapmaktır? Etmektir. Bu üçünden biri olmadığı zaman adam mümin olamaz. Yani bunlardan bu üçünden bir tanesi bile ortadan kalkarsa, bir tanesi bile giderse, kişinin imanı ne değildir? İmanı yoktur. Ya mesela örnek, adam diyelim amel yapıyor ama kalbiyle inanmıyor veyahut da dille söylemiyor. Bu adam ne değildir? Bu adam münafıktır. Öyle değil mi? Kalbiyle tasdik etmiyorsa. Hı. Adam diyelim ağzıyla söylüyor fakat kalbiyle tasdik etmiyor. Gene münafıktır. Adam diyelim kalbiyle de diliyle söylüyor ama amel yapmıyor. Bu adam da ne değildir? Bu adam gene değildir. Çünkü biz insanların zahirine göre hükmederiz. Ağzınla ben iman ettim diye kimseye sen iman ettim denmez. İman edebilmesi için imanın gereği olan amelleri ne yapması lazımdır yerine getirmesi lazımdır. Öyle mi? Peki bize burada amelin imandan olduğuna dair delilleri kim sayacak? Kim bize amel imandandır diye delilleri sayacak? Yok mu bir tane babayı? Ben sayılam diyen adam? Buradaki deliller mi? Burda bir tane var zaten. Yani Peygamberimiz iman nedir diyor ondan sonra imanı ne yapıyor ondan sonra imanı açıklıyor. Siz 4-5 biri biraz önce cevap versen yoksa sinirlenmeye başlıyorum yani ona göre. 50 defa anlattığım mesele. Hocam, Bekir'e medine edildiğinde önce namaz vesile hastalığı da ortamıyordu. Ve daha sonra kıble vesile havalı gösterildi. Kardeşlerimizin rivayetlerimiz şu mu gibidir? Kulaklar ayetimdir. Onların imanı zahir olacak değil mi? Bir. Birinci dedi. Arkadaşımız diyor ki Peygamber şimdi biz dedik ki iman ahız ile söylemek, kalp ile tasdik etmek, organlar ile amel etmektir. Tabii bunu evli sünnet söylüyor ama çoğu grup bunu kabul etmiyor. Amelin imandan olduğunu kabul etmiyorlar. Şimdi bunu Kur'an sünnetten ne yapmak lazım? Kur'an sünnetten bunu delillendirmek lazım. Bunun birinci delili, önceden birinci delilimiz bu hadis-i şerif. Yani bu, tek bu olsa yeter zaten. Başka bir şeye bizim ihtiyacımız yok. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam son söz onundur yani. İman nedir diyor ve amel ve imanı açıklıyor. Demek ki amel nedir? Amel imanın ta kendisidir. Yani amel imandan değil ha. Amel imanın ta kendisidir. İkinci delil arkadaşımız diyor ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam, Medine'ye icret ettiği zaman ilk 16 ay, 17 ay, İnsanlar Meside Asya'ya doğru namaz kılıyorlardı. Öyle değil mi? Daha sonra Allah azze ve celle Bakara Suresi'ndeki ayetlerle kıblenin Meside haram olduğunu açıkladı. şimdi tabi sahabe dedi ki ya Resulullah bu arada namaz kılanların namazı ne olacak? Yani adamlar Meside Asya'ya doğru kılıyorlardı. E biliyorsunuz kıbleye yönelmek namazın kabul olabilmesi için şartlardan bir tanesi. Öyle değil mi? E ne oldu şimdi bu adamların namazı güne mi gitti yani? Peygamberimiz ne diyor? Allah Azze ve Celle ayet indiriyor. Allah onların imanlarını zayi edecek değil de diyor Allah Azze ve Celle. Allah burada namaza ne diyor? Namaza iman diyor Allah Azze ve Celle. O zaman nedir? Amel imandır. İman da nedir? İman da ameldir. Bu ikinci delik. Üçüncü delik. Hı. Allah Azze ve Celle sürekli ee, şeylerde Ayetlerde imandan sonra özellikle cennet ehlinden bahsettikten sonra Allah Azze ve Celle ye imanla yetirmiyormuş bu zaman. İman ve beraberinde neyi şart koşuyor? Beraberinde bir de salih amelinin olması gerektiğini bize bildiriyor. Bu Kur'an Kerim'de yüzlerce ayet var bu şekilde iman eden ve salih amel işleyenlerden bahseden. Başka? Tamam. Başka bir delilimiz ne? İman 70 küsur şube veya 60 küsur şubedir diyor peygamberimiz. En üst şubesi la ilahe illallah, en alt şubeti yerden bir eziyet verici mandeyi kaldırmak. Hayâ ise nedir? Hayâ ise imandandır diyor. Dördüncü delil başka. Yok bu imanın şartı. İmanın gereği. E belirli o yeri var değil mi? Ney o ne? Allah diyor ki onlardan bir grup imanla itaat ettirilir. Eee işte bazıları itaattan yüz İşte onlar iman etmiş değil değillerdir. İşte değil. onlar iman etmiş değillerdir. Onlar Allah'a ve Peygamber'e amenna billahi ve bi'rrasul ve itaat Onlar Allah'a Resul'üne iman ettik ve itaat ettik denir. <gülüyor> sonra onlardan bir fırka sonra onlardan bir fırka sonra onlardan sonra onlardan bir grup yüz çevirirler. Neden yüz çevirirler? Dedik ayetteki tevelli, Kur'an-ı Kerim'de genelde neden yüz çevirmek olarak gelir? İmandan değil. Amelden yüz çevirmeye Allah Azze ve Celle Amelden yüz çevirmeye Allah Azze ve Celle tevelli der. O zaman nedir? Onlar iman ettik ve amel ettik derler. Sonra onlardan bir grup ne yaparlar? Onlardan bir grup amelden yüz çevirip onlar müminler değillerdir diyor Allah Azze ve Celle. Allah iman ettikten sonra amele yönelmeyen insan ne yapıyor? Amele yönelmeyen insanın e, şeyinde e, imanını nefy ediyor. Başka belli kim sayacak bize? Bir şey. Yok, amelik i̇man. imandan olduğuna dair değil. Şey var, hani, bedeviler biz iman ettik derler, işte onlar iman etmediler, iflam oldular İşte iman edenler şunlardır. Cihat edenler, böyle ameliyiz de yolundur. Olarak... Tamam, bak güzel, Kur'an'da bir zümre ayetler var, ''İnnemel mu'minunen diye başlıyor mesela. İman edenler, yani gerçek iman edenler kimlerdir? Bir ayete namazı kılan zekatı veren, bir ayette şüpheye düşmeyenler Allah yolunda cihat eder. Öyle değil mi? Kur'an içerisinde böyle ayetler var. Yani işte iman etmeyenleri söyledikten sonra, iman edenler ise'' diye başlayıp da, iman amel ameliyizlik eden şeyler var. Başka? Ve yine bir. İmam diyor, amel imana tabi zekat Var ya, dost söyledi budur. dost budur. Öyle değil mi? Tam bir tane delilimiz de bu. Başka, hadi kitap yazacağız inşallah. Başka var mı aklınıza gerek? Bu kadar yeter Bu kadar ne hepiniz bilseniz delil olarak da. Fiyatıda birçok kocadan çok ayet-i hadis verebiliyorsunuz demektir yani bu kadarını da bilseniz Allah'ın izniyle. Bu kadar yeter, çok bile. Yani bu demek ki bunlar bize neyi gösteriyorlar? Bunlar bize amelin imandan olduğunu gösteriyorlar. Velev hiçbir delilimiz olmasaydı, sadece elimizde bu hadis olmuş olsaydı, bu hadis tek başına nedir? Yeterdir. Çünkü açık ve net bir şekilde Peygamberimiz amelin imandan olduğunu ne yapıyor? Amelin imandan olduğunu beyan ediyor. Daha sonra peygamberimiz bunlara, arkadaşlar, bazı şeyleri yasaklıyor. Bunlar da nedir? İşte kabaktan yapılmış testi, kurma üstünden yapılmış testi, ziftten yapılmış testi, vesaire vesaire. Yalnız daha sonra peygamberimiz bunları tekrardan serbest bırakıyor. Yani İslam'ın ilk yıllarında peygamberimiz bunları yasaklıyor. Fakat daha sonra ne yapıyor peygamberimiz? Daha sonra bunları serbest bırakıyor. Niye serbest bırakıyor, niye yasaklıyor? Bunlar kendi zatından dolayı haram olan şeyler değiller. Bunlar harama götürdüğünden dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam yasaklıyor. Buna da bir İslam'da ne diyoruz? Seddüz zeri'a diyoruz. Seddüz zeri'a. Ne demek seddüz zeri'a? Seddüz zeri şeriatın delillerinden bir delildir. Yani ne demek ki şeriatın delillerinden bir delil olması? Bir şey aslında haram olmayabilir. Fakat insanları harama götürme korkusu olduğundan dolayı Veyahut da insanlar daha yeni oldukları için daha on, ondan ölçüyü tutturamayıp da harama düşme imkanları var ise eğer ne yapılır? Şeriat bunu yasaklar. Ya geçici olarak yasaklar veya da ne yapar? Sürekli olarak yasaklar. Sürekli olarak yasaklanan şeyler nelerdir? Sürekli olarak yasaklanan şeyler de haram hükmüleridir. Niye? Çünkü harama götüren her şey haramdır. Diyelim ki bir şey ver elimizde, şu kalem. Bizi arama götürüyor bu kalem. Örneğin o zaman nedir bu, alemi, bu kalemi kullanmak da haramdır. Öyle mi? Bir de bunun yanında bazı insanlar yeni Müslüman oldukları zaman şeriatın bazı kaideleri daha tam içlerine oturabilsin diye, tam dini anlayabilsinler diye yanlış yapabilecekleri kapılar ne yapılır? Kapatılır. Yani onlara rahmet olsun diye, onlara merhamet olsun diye yanlış yapacakları kapılar ne yapılır? Kapatılır. Şeriat oturduğu zaman, yanlış yapma korkusu ortadan kalktığı zaman tekrardan ne olur? Tekrardan serbestliğine geri döner. Bunun bir örneği de nedir? Peygamberimizin kabir ziyaretlerini yasaklamasıdır. Öyle değil mi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam İslam'ın ilk yıllarında insanları kabir ziyaretlerinden yasaklıyor. Kuntuna heytukum an ziyaratil qubur. Ben diyor kabir ziyaretlerinden nehyetmiştim? Ela <gülüyor> sezuruha. Artık ziyaret edebilirsiniz, ziyaret edin diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam emrediyor. Şimdi niye İslam'ın ilk yıllarında peygamberimiz ne ediyor da niye İslam'ın son yıllarında serbest bırakıyor? Hâlace bunlar şu şu şu şu kapları kullanmayacaksınız diyor. Niye? Çünkü bu kaplarda içki yapılıyor. Yani bu kaplarda insanların sarhoş edici şeyler yapılıyor. Daha sonra insanlar dini öğrendikten, haram yapma imkanları azaldıktan sonra, olanağı azaldıktan sonra peygamberimiz ne diyor? <gülüyor> Kaplar ne bir şeyi helal kılar, ne de bir şeyi haram kılar diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Artık ne yapabilirsiniz? Bu kapları kullanın. Fakat tartışlık verici maddeleri yapmayın? içmeyiniz diyor. Hak eden kabir meselesi. Niye? Çünkü daha yeni taşların, şirkinden daha yeni kurtulmuş olan insanların şirke düşme ihtimali çok yüksektir. Yani kabirlere giderlerse daha yeni ölüleri şirkinden kurtulmuşlar olanlar. Zaten şeytan onları tükneye düşürüp de tekrardan müşrik yapabilir. Ondan dolayı Peygamberimiz ne yapıyor? Yasaklıyor. Ne ki tevhid insanların işini oturduğu ne zaman ki insanlar imanı ve İslam'ı anladılar, ne oldu? Korku ortadan kalktı. Korku ortadan kalktığı zaman da Peygamberimiz ne yapıyor? Tekrardan onlara müsaade ediyor. Ziyaret edebilirsiniz. Demek ki o zaman nedir? Bazen haram olmasa dahi insanları harama götürebilecek şeyler Peygamber ve Vesselam'ın sünnetindeki uygulamalarla ne yapılabilir? İnsanlara yasaklanabilir Fetva olarak insanlara dersin ki bunu ne yapamazsın? Bunu yapamasın. Çünkü bu sizi ne yapar? Çünkü bu sizi harama götürür diye. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yeter. Anlaşılmayan bir mesele var mı bu anlattıklarımızda? Yok. Şimdi sıradaki hadisi anlatmıştık daha önce. Yani ameller niyetlere göredir hadisini. iki defa en de Allah'u alem anlatmıştık. Öyle değil mi? Bir... 6-7 ay önce anlatmıştık, bir de kitaba başlarken, bu kitaba başlarken de anlattık. Onun için bu hadisi direkt geçiyoruz. Çünkü hepimiz, az ha, bu hadisi artık biliyoruz yani. Kim okuyacak diğer hadisi bize? Murat Oksu. 51. Ebu Mesut razıallahu anh'da hadis-i seyranda sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kimse, sevabını Allah'tan bekleyerek ailesi için harcama yaparsa, bu harcama kendisi için bir sadaka olur. Duymuştur. Bir kimse sevabını Allah'tan bekleyerek ailesi için harcama yaparsa bu harcama onun için ne hükmündedir? Bu harcama onun için sadaka hükmündedir. Hatırlıyorsanız biz daha önce demiştik ki İslam'da niyetin çok büyük bir yeri vardır demiştik. Çok basit olan ameller, çok basit olan eylemler, güzel niyet. Ve Allah rızasından dolayı insan için neye dönüşebilir demiştik? İnsan için ecre dönüşebilir. Mesela demiştik insanın normal günlük hayatta yaptığı birçok basit eylem insanın Allah rızasını gözetmesi sonucunda insan için ne olabilir? Ecre dönüşebilir. Örnek. şimdi yemek normalde hepimiz yemiyor muyuz? Yani yemek zaten yiyoruz. Yemek bizim neyimizdir? Yemek bize fıtırıyor olan ihtiyacımızdır. Mesela diyelim ki bir adam <gülüyor> yemeği yerken dese ki mesela bir yücahit Diyelim yemek yiyor, yemek yerken de der ki ya Rabbi ben bu yemeği sırf seni yolunda daha iyi kuvvetlemeyim, zayıf düşmeyeyim ve düşmana karşı savaşayım diye Yemeğin niyet ederek yiyerse o yemek a'dan z'ye ecir olarak onun midesine gider. Bak adam kendi midesini dolduruyor, kendi iştahını, kendi şehvetini adam gideriyor ama buna rağmen nedir? Buna rağmen adamın yapmış olduğu adama ecir olarak döner. Hacı mesela diyelim bir ilim talebesi. Diğer gün normalde hepimiz uyuyoruz. Bir ilim talebesi uyurken de ki ya Rabbi ben uyuyayım. Yani uyandığım zaman işte biraz sonra diyelim uyanacağım. Uyandığım zaman hani daha iyi senin dinine daha iyi öğreneyim daha iyi anlayayım kafam rahat olsun. Uyumuş olduğu uyku nedir? Uyumuş olduğu uyku onun için sevap olur. Bak normal bir amel ama rıza Allah rızası olursa tabi amel haram olmaz bu müddetçe ha? Burası çok önemli yani amel haram olur ise eğer o amel ne değildir? niyet ne kadar güzel olursa olsun o amel şey olmaz. Daha önce anlatmıştık bunu biliyorsunuz. Öyle değil mi? Normal bir amel, mübah bir amelden bahsediyorum ben. Mesela dediğim gibi ilim talebesi dese işte ya Rabbi ben şöyle uyuyorum. Ondan sonra kalktığımda daha güzel öğreneyim diye bu onun için ne olur? Bu onun için ecil olur. Bir adam mesela eşiyle sırf zinaya düşmemek için eğer ilişkiye giderse bak adam kendi şehvetini tatmin ediyor. Adam için gene ecir olur bu. وَفِيْبُدْ اَيَحَدِكُمْ صَدَقَةَ diyor Resulullah. Sizden birinizin Müslim ve Ebu hadisi, sizden birinizin ailesiyle ilişkiye girmesi bile onun için sadakadır diyor. Sahabe şaşırıyor sizin şaşırdığınız gibi. اَيَعْتِ يَحَدُونَ شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ ف۪يهَا صَدَقَةً Yani bizden biri hem şerbetini giderecek, hem de sadaka mı kazanacak ya Resulullah'dır. Tamamen menfaat bize. Niye adam sadaka kazansın ya Resulullah diyorlar. Peygamberimiz ne diyor? Onu haramda giderseydi günah kazanır mıydı? Evet diyorlar. İşte helalde giderdiği için de ne yapar? Helalde giderdiği için de ecir alır. İşte bu hadis de bize bunu neyi gösteriyor? Bu hadis de bize bunu gösteriyor. Yani normalde insanın kendi ehline bakması insan üzerine farzdır. Öyle değil mi? İnsanın kendi eşinin, çocuklarının nafakasını karşılaması insan üzerinde nedir? Farzdır. Nişanla beraber, nişanı yaptı ile beraber kadının sorumluluğu senin omuzuna biniyor İslam'da. Öyle değil mi? Sen eğer kadının rızkını getireceksin, başka yolu yok. Sen kadının rızkını getirdiği zaman, eğer Allah'ın ve rızasını gözetirsen de, bu bile senin için ecir oluyor. Yani yapmak zorunda olduğu şeyler bile, eğer sen rızai ilahi gözetirsen, Allah rızası için bunu yaparsansa, bu senin için ne oluyor? Bu senin için tekrardan ecir oluyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam biliyorsun adamın biri geliyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ya ee Resulullah indi dinar diyor. Benim dinarım var diyor. <gülüyor> Peygamberimiz diyor entik ala nefsike. Kendi nefsine diyor o zaman harca. Adam diyor indi akar. Başkası da var ben yanımda. entik ala ehlike diyor. O zaman kendi çocuklarına ver diyor. Adam diyor başkası da var. E, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o zaman diyor sen enti afsan. Yani sen daha iyi bilirsin diyor. Yani kim sana daha yakınsa ona ver. Başka bir rivayette Peygamber aleyhisselam diyor yakınlarına ve Hani sırayı değiştikten sonra yakınlarına nafakada bulun diyor. Adam diyor yine şeyin var yani fazlası var altan var benim yanımda. Peygamberimiz yoksa e, hakez varsa hakez Yani bu şekilde devam eder diyor Peygamberimiz. Hani yakınlık derecesi gözetilerek insanlara verilir. Yani bu bizim için çok önemli bir nokta. Eğer bir mümin bunu güzel gözetmesini bilir ise... Daha önce de söylemiştim bunu, günlük hayatını kendi için şeye çevirir. Kendi için tamamen bir ecir şirketine çevirir. Attığı adından, gözünü oynatmasından, gözünü kapatmasından, yürümesine her şey onun için ecir olur. E daha biraz önce anlattık da ecir olmadan cennete gitmek yok. Yani imanın Allah katında iman olabilmesi için amelle desteklenmiş olması lazım. Öyle değil mi? Amel mi yapmak istiyoruz? Al bize kolay yoldan, kısa yoldan Peygamber Aleyhisselatü amel yapmayı öğretiyor. Ne yapacağız kısa yoldan amel yapmak için? Kalbimizi bir temizleyeceğiz. Şöyle bir arındıracağız. Sadece Allah Azze ve Celle'nin rızası olacak kalpte. Allah Azze ve Celle'nin rızası olduğunda da normal işler dönüşür? Normal işler şeye dönüşür. Ee, Amel'e dönüşür. Mesela diyelim ki şimdi her dersin başında kardeşlerden biri bana su getiriyor. Öyle değil mi? Suyu getirip buraya bırakıyor. Örnek yani bak. Bu atı normal bir fiil haline gelmiş. Yani bana su getirmesi artık hepsi biliyor. Birinin su getirmesi gerekiyor buraya. Eğer suyu getiren arkadaş suyu getirirken niyetini güzelleştirirse, ya Rabbi ben bu suyu vereyim, adam konuşurken daha rahat konuşsun, susamazsın diye bu suyu getirirse bu suyu getirmek onun için ne olur? Bu suyu getirmek onun için ecir olur. Mesela düşünün, su mescinin temizlenmesi. Zaten da burası temizlenecek. Yani birinden biri bunu ne yapacak? Temizliyerek, yemek yapılması mesela. Zaten biri kardeşlere, buradaki talebelere yemek yapacak. Ama ne de, eğer adam bunu yaparken zaten yapacağı bir şeyde niyetini güzelleştirirse bu onun için ne olur? Bu onun için eciz olur. Tabii bu insan dinlediği zaman daha hızlıca bunu söylemiştim. Söylediğimi hatırlıyorum. İnsan dinlediği zaman insana kolay gibi geliyor. Yani zannediyor ki yani tamam şimdi bundan sonra şu dakikadan sonra artık niyeti güzelleştireceğim her yaptığını necna'dan öyle değil. Öyle kolay bir şey değil. Bunu yapmak için biraz insanın ne olması lazım? Kalbi bir arandırmış olması lazım. Kalple Allah'ın arasına giren pislikler Geçen deste anlattığımız engeller var ya, Allah'a görecele de, de kalbin arasına giren şeyler, öyle onları şöyle bir kalpten ne yapmak lazım? Uzaklaştırmak lazım. Kalp saati oldu mu, sadece Allah için oldu mu? Allah nuruyla, iman nuruyla, amel nuruyla, fazilet nuruyla kalp cilanandı mı, zikirle kalp mutmain oldu mu? O kalp sederse istemesen de Allah'tan başkası için bir şey yapmaz. Sadece Allah'ın yarattığını, ona ibadet edilmesi gerektiğini, Sadece işte onun güzel sıfatlarıyla, onu hakıyla tanıyan bir adam, şeytan ne kadar uğraşırsa uğraşsın, o kadar zaten nedir? O kalp yolunu bulmuş demektir. Ondan dolayı ne diyoruz? Normal bizim üzerimizde, vacip olan veya normal bizim üzerimize farz olan veya normal müdah olan, ne farz, ne vacip, ne mekruh, ne menduk, hiçbir şey olmayan ameller, eğer niyetimizi güzelleştirirsek bizim için ezil olur. E mesela hepiniz gün içinde çocuğunuzu diyelim 3-4 defa seviyorsunuz. Öyle değil mi? Çocuk bu ya sevinmez. Yani var bu bir bedeli. Çocuğunu sevmeye mutlaka erkek seviyordur çocuğunu. Bunu mesela Allah için yaptığınızı düşün. Yani merhamet Allah'ın emrettiği bir şeydir. Çocukları sevmek, öpmek, onların saçını okşamak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Bu niyeti de adam mesela bunu yaparsa altana sana bir ecir. Yani kısa yoldan, bedavadan, normal yaptığın şeylerden al sana ne? Al sana bir ecir. Ondan dolayı ne yapmamız lazım? Niyetleri güzelleştirip normal eylemlerimizi, normal amellerimizi dahi bu şekliyle ne yapabiliriz? Ecire, dönüştürebiliriz. Okuyalım mı? Yeter mi? Bir kişi şey etsin. Bu niyetlerken başka bir şey yoksa her zaman niyet etsin. Her zaman niyet etsin. Baştan niyet etsin ve niyetinde de doğru olsan yeter. Yani her günler bir sabah kalktığında niyet kazanamadan uzun mu yani evlendiği zaman baştan güzel niyet etsen ondan sonra evlensen iffet için zinaya harama düşmemek için Allah Azze ve Celle'yi kızdırıp kıskandırmamak için Allah Azze ve Celle en kıskanç olandır. Allah Azze ve Celle'nin kıskançlığı nedir? Allah Azze ve Celle'nin yarattığı halde, rızık verdiği halde Allah'ın yasaklarının çiğnenmesidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle diyor. Ondan dolayı yani insan harama düşmemek, zinaya düşmemek, Allah Azze ve Celle kızdırmamak için bu niyetle baştan evlenirse Allah'ın izniyle artık bu evlilik onun için olur? Bu evlilik onun için sürekli böyle olur. Yalnız burada bir tane istisna var, o da kim? O da mücahit. Yani onu daha önce de söylemiştim. Ameller niyetinden hadisinden almak bir istisna var, o da mücahit. Mücahit'in zaten yatması, kalkması, yürümesi, atının ipinin sallanması, açlığı, tokluğu, atının karnını gürlemesi, hepsi eciz. Yani adam, adam şey, kafadan zaten o sıfır önde. Yani hiçbir şey yapmasa da adam niyet ettiği anda ciyada çıkmaya adam onu sıfır önde başlıyor amel etteleri dolu olarak amele başlıyor hadisleri anlatmıştım hatırlıyorsanız Allah da evet söyledi nelerdi? Ma kana mi ehli al-Madinati? Wman huluhum min al-A'rabi? Alıyete kılınmışlar mı? Alıyete kılınmışlar mı? Alıyete kılınmışlar mı? Alıyete kılınmışlar mı? Alıyete kılınmışlar وَلَا يَنَعْضُونَ مِنْ عَضُونَ نَيْبًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلُوا <صَعًا> سَلِهِ Ne Medine'dekiler, ne Arabilerin peygamberden geri kalması yakışmaz. Niye geri kalması yakışmaz? Çünkü diyor, peygambere, mücahitlere isabet eder açlı, susuzluk, yorgunluk, kafirden intikam alma, ondan sonra yürüdükleri yollar, ayetin devamında nafakaları, küçük büyük yaptıkları nafakalar, yürüdükleri yollar, hepsi onlar için nedir? Hepsi onlar için birer. Ecirdir. Hepsi ecirdir ha. Yani adam ve hatta bir hadiste katılıyorsanız demiştim Mücahit atını oklatırken Rüzgar Mücahit'in atının ipini oynatır ya. Mücahit'in kaderi yok ha. Atın ipi oynuyor. Diyelim şimdi Mücahit'in arabası var. Mesela Mücahit'in arabası neyse işte çeleşinin ipini düşün. Neyse aynı hüküm yani. Rüzgar oynatıyor. Adam yatıyor. ente yapıyor orada mesela. Bu bile onun için nedir? Bu bile onun için ecirdir. Tabi ne şartla? bir. Altında savaştığı bayrak tevhid bayrağı olacak. Yani Allah'ın kelimesi yeryüzünde yüce olsun diye savaşırsa iki Allah için savaşacak. Yani niyeti sadece Allah için savaşmak olacak. Yoksa desinler diye, diye olsun diye. Ya Resulallah diyor ya adamın biri. Ebu Musa ile Şerifin hadisinde Müslüm'de okumuştuk öyle değil mi? Ya Resulallah diyor adamın biri. Gördün mü? Adamın biri ecil için savaşır. Biri işte kavmi için savaşır. Biri cesaret için savaşır. Hangisi Allah yolundadır? Peygamberimiz nasıl cevap veriyordu? Kim Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye. من قاتلَ لِسَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَةِ فَهُوَ Kim Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye savaşırsa o onun için nedir? O e, Allah yolunda savaşıyor demektir. Demek ki bu saygımızda yani her meselenin ayrı bir niyeti lazım. Ama mücahid ne değildir? Mücahid böyle değildir. Mücahid'in her şeyi A'dan Z'ye onun için nedir? Ecirdir. Bundan dolayı da hatırlıyorsanız demiştim ki Adamın biri Peygamberimize diyor ki Ya Resulallah Dulluni amelen Ya'dilu elcihad Bana bu garibe yine cihat varlığında Bana bir haber göster Ya Resulallah Cihatla olsun. Yani bir şey şöyle hani bu mücahitler gidiyorlar geliyorlar Ben de oturur, akıllı da çok akıllı. Oturduğum yerde ne yapayım? Mücahitlerin ecrine ulaşayım diyor. Peygamberimiz ne diyor? Sizden biri diyor mücahit çıkıp dönene kadar hiç ara vermeden namaz kılıp hiç ara vermeden oruç tutabilir mi? Adam kim bunu yapabilir yarasa da sırada? işte diyor. Kimse bunu yapamazsa o zaman kimseler de mücahidin ne yapamaz? Kimseler de mücahidin ulaşamaz diyor. Okuyalım mı? Yeterim mi arkadaşlar? Yazanlara söylüyorum. Yeter mi? Sağol. Ve akıbıza. Havaneye. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Haftaya herkes tekrar söylüyor.